Yansızlar ve beraberindeki Ermeniler şehirde tetiş hareketlerine hız verecektir. Kurtuluşun Doğu Cephesi'nde gelecek hafta Sütçü İmam olayının çaktığı kıvılcımla Maraş'ı bir alev gibi saracak olan özgürlük mücadelesini, şehirdeki örgütlenme faaliyetlerini ve Mustafa Kemal'in Maraş savunması üzerindeki etkisini anlatmaya devam edeceğiz. Müzik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 Radyo 1'de dinlemekte olduğunuz Kurtuluş'un Doğu Cephesi'ni sizler için Gap Diyarbakır Radyosu yapımcılarından Devrim Yiğit hazırladı. Teknik yapımda Semih Suat Sarı ve Mehmet Uğur Ekmekçi görev aldı. Programın sunumunda ben Engin Ünsal, haftaya aynı saatte Kurtuluş'un Doğu Cephesi'nde yaşananları, tarihe geçmiş kahramanlıkları paylaşmak üzere sizleri bekliyor olacağız. Esen kalın. <Gülüyor> Kurtuluşun Doğu Cephesi